E, namaz konusundaki soruyu tekrar eder misiniz? Bir bayan ve erkek namaz kılacak. Bayan önde olmuş olsa namaz kılabilirler mi? Eğer buna fıkıhta, ilmihal dilinde muhazatun nisa yani namaz kılarken kadınların erkeklerle aynı hizada olup olmadığı meselesi diye hı hı. tabir edilir. Bu konu kadınların erkeklerden önde olup olmadığının önem arz etmesi cemaatte kılınan namazlarla ilgilidir. Önde imam var. Hı hı. Arkada hanımlar cemaatle namaz kılıyorlar. Hanımlar erkeklerden önce geçerse, önde olursa, önünde olursa namaz bozulur. Ama erkek ayrı. Kadın ayrı bir namaz kılıyor. Kadınla erkek arasında herhangi bir namaz açısından ilişki yoktur. Hı. Kadın geride, kadın önde erkekleri de namaz kılabilir. Dolayısıyla eğer namaz cemaatle değil de tek tek kılınıyorsa kimin nerede kılındığına bakılmaksızın rahatlıkla namaz kılınabilir. Hı. Evet bu da e, genelde bilinmeyen bir şey. Tabii. Karıştırılıyor. Evet.